Dinle Çocuğum O Çocuk Kalbine Hakkın Taktığı Üstüne Sellerce Nurun Aktığı Ve Hazreti Muhammed'in Yaktığı Ahlak Meşaleni Söndürme Sakın Doğruluktan Yana Çeksen De Çile Zilleti Ne Düşün Ne Getir Dile Yüreğinde kopsa tayfunlar bile, ahlak meşaleni söndürme sakın. Alın terin rızkın ile yorulsun, adaletin servetine tac olsun. Çünkü sen Allah'ın sevdiği kulsun, ahlak meşaleni söndürme sakın. Gösterme şu dünya hırsına meyil Parayı put yapan nefsine değil Sen yalnız Cenab-ı Allah'a eğil Ahlak meşaleni söndürme sakın Bakma cehaletten batıldan yana ilim denizinden iç kana kana Karanlık düşmandır aydın insana Ahlak meşaleni söndürme sakın Vatan bedelini canla biçenler Şehadet tasından şerbet içenler Seni seyrediyor arşa göçenler Ahlak meşaleni söndürme sakın Ömür insan için onur savaşı Ölüm hakka giden bir yolun başı İslam bayrağını mahşere taşı Peygamber ruhunu İncitme sakın